14 Mart tarihli 101 numaralı şarkılarla memleket tarihi başladı. Bütün doktorların ve elbette tıp çalışanlarının bayramını kutlayarak başlayayım programa çünkü bugün tıp bayramı. 14 Ekim 1827'de II. Mahmut döneminde Mektebi Tıbbiye-i Şahane ya da bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu. Kuruluşunun 92. yılında gün tıp bayramı olarak ilan edildi. 1919'dan bu yana neredeyse 100 yıldır böyle kutlanıyor. Bugünün şerefine, çok iyi bildiğimiz bir türkünün hiç bilmediğimiz bir yorumunu dinletmek isterim. Japon Kraliyet Orkestrası, Yoshihiko Kawakami'nin düzenlemesi, Peggy Hayama ve Takashi Otova'nın sözleriyle Doktor Civan'ımı seslendirecek. 1959 tarihli bu kaydın yarısı Türkçe ve plan üzerinde Japonca olarak şu not var. Türkiye'den popüler bir şarkı. Bir elinde bağlamak, kul gözü bağlamak. listen all i am doctor doctor jiwan 私はよそ者の恋は気持つ私は you, Chalun you. Fatma katmayo. Fatma katmayo. Ne seni Doctor Giovanni, ah uçmattattı yo, itosu no Fatma sa I love you, Dr. G1, Dr., Dr. G1 Don't let you go, Bir dönem TRT'de yayınlanan Anadolu'dan Görünüm adlı programın jenerik müziğini dinliyoruz. Çalma sebebim bu program değil ama. Parça pek çoğumuzun bildiğini düşündüğüm köçekçe. Bugün doğumunun 111. yılında andığımız Ulvi Cemal Erkin'in alameti farikası. Erkin, Galatasaray Lisesi'nden Paris'teki Ecole Normalde Musique'ye uzanan eğitim hayatı sonrasında Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne atandığı ve orada başladığı eğitmenlik hayatını kuruluşundan itibaren Ankara Devlet Konservatuvarında sürdürdü. Türk Beşlerine mensup eserlerinde yerel motifleri sıklıkla kullandık ki köçekçe bunun en güzel örneği belki de. Eserin tamamını dinlemeyeceğiz çünkü çalmak istediğim bir başka Ulvi Cemal Erkin bestesi var. Bayram. 1934 tarihli bu eserin ilk seslendirilishi 11 Mayıs 1934'te besteci yönetimindeki riyaseti Cumhur Filharmoni Orkestrası tarafından yapılmıştı. Ben yakın dönemden bir kaydını dinletmek istiyorum. Rengim Gökmen yönetiminde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası seslendirecek. George Philip Deleman, Memduh Ün, Neriman Altındağ Tüfekçi, Gürdal Tosun bugün doğmuş. Albert Einstein'da. Her biri için bir şarkı çalmam mümkün değil ama içinden Einstein geçen şarkılardan birini çalabilirim. Güney Marlen şarkısı sanki Sez konuyla alakalı bölümü dinliyoruz. Pek bilinmeyen akustik bir kayıt bu. yerim sandım her gün geç kalktım yazdığım o şiirleri hep çöpe attım ben çok aldandım şimdi Einstein'ım tüm yalanlara inanmış gibi yaptım içtikçe battım mektuplar yazdım içtiğim şişelere mektupları attım arkama baktım Ah karabatm Ankara'da deniz yok ya ben ne sandım Ah pişmanım Çok yalnızdım çok çok haşıktım Ah pişmanım sıkıldım bunaldım daraldım dağıldım çok yal Çıktım... Bugün Karl Marx'ın bu dünyayı terk ettiği gün. Kodan kurucusu George Eastman, Fatoş ve Basri hayatımıza kazandıran çizer Şikyang, trompetçi İlhan Feyman da bugün aramızdan ayrılanlar arasında. 6 yıl önce TRT'nin efsane spikerlerinden de Gülizar'ı kaybettik. Ankara'da Çiğdem Mahallesi'nde oturduğum dönemde sıklıkla karşılaşır, hal hatır sorardım. O güzel ses tonuyla her seferinde kibarca cevap verirdi. O günlerin anısına... Tam da o günlerde TRT'de yayınlanan Doğru Söze Ne Denir adlı programda de Gülizar'ın yaptığı okumanın önemi başlıklı konuşmanın küçük bir bölümünü denediğim size. Merhaba sevgili izleyiciler. Yıllar önce 19 yaşındaki bir genç kızın söylediği şu sözler hiç aklımdan çıkmadı. Ben hiç kitap okumam hocam. Gazetelere de aralı bir sadece göz atıyorum. Benim esas işim müzik dinlemektir. Geceleri bile kulaklıklarımda yatarım. Bir hayli yadırgamıştım. Şaşkın bakışların arasında gruptaki bir erkek arkadaşı ona destek verdi. Neden şaşırdınız hocam bu bir tercihtir. Ben de aşağı yukarı öyleyim. Doğru da olsa yanlış da olsa herkesin tercihi kendine. Kötü bir tercihti ama fark ettim ki müziğin yanı sıra başka tercihler bulunabileceğini, bunlardan birinin de okumak olduğunu anlatmanın bir yararı yoktu. Onları kendi tercihleriyle baş başa bıraktım. Bu iki genç aslında ülkemizdeki durumun kötü iki simgesiydi. Çünkü bir gerçeği gösteriyorlardı. Zaman zaman yayınlanan kitaplarla ilgili rakamlar okuma özürlü bir toplum olduğumuzu yüzümüze vuruyordu. Bugünle değişen fazla bir şey yok. Sevgili izleyiciler, yaşam başlangıç ve son arasındaki zaman dilimi. Önemli olan o dilimin kısalığı uzunluğu mu yoksa nasıl yaşandığı mı? Kısa bile olsa güzelliklerle süsleyip zenginleştirmek, bilgiyle donatıp anlamlı kılmak ve çoğaltmak mümkündür onu. Bu yollar çok çeşitlidir ama en iyisi öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. Bunun aracı da okumaktır. Sevgili izleyiciler bugünlük bu kadar. Yeniden Türkçemizin güzelliklerinde ve yanlışlarında buluşmak, güzellikleri paylaşmak, yanlışları düzeltmek dileğiyle, Hoşça kalın. Ankara denince akla gelen isimlerden biri Metin Altok. En sevdiğim şairi belki de. Bir dönem sadece kitaplarının değil, onun da peşinden koştum. Ankara'da değişik mekanlarda rastladığımda yakınına yaklaşır sohbetinden faydalanmak isterdim. Hep çok çekindim. Hiç elini sıkamadım. Onu değişik buluşmalarda çok dinledim ama tanışmadım. Hayal kırıklığına uğramayacağımı bildiğim halde bu adımı atmadım, atmak istemedim. Sonra ansızın gitti Metin Altok. 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta dumandan etkilenenlerden biriydi. Hastaneye kaldırıldı ve 7 gün boyunca direndi. 9 Temmuz'da bizi çok üzen o haber geldi. Metin Altıok yaşasaydı bugün 76 yaşında olacaktı. Gencecik yaşında bizi terk etti. Terk etti yanlış kelime aslında bizden alındı. Bugün doğum günü. Onu kendi sesinden bir şiiri ve buna bağlı olarak Yasemin Göksu ve Hilmi Yarayıcı'nın yorumuyla deneyeceğimiz hançenin sapıyla anmak istiyorum. Elbette hasretle. ...kor düşseydi keşke yüreğime. Bu yine anlaşılır olurdu. İçimde suyu çekilmiş bir fıskiye... ...birdenbire buruşup soldu. Hoşça kal diye diyebildim güçlükle... ...sesimi iğneden geçirerek. Dönüp arkamı yürüdüm... ...adım adım gittikçe küçülerek. Sen bana bir gurbet sundun... ...buğulu çocuk gözlerinde... Öptüm, başıma koydum, sevginin solgun güzelliğiyle. Haksızlık etme diyorum kendi kendime, kılavuzun oldu rüzgar, su gibi dostum. Eğer tumalıysa kavruk dağlar, bil ki gülün ahı, sapı var. Ben seni yalansız bahar gibi sevdim Sevgi adınaydı milis beraberliğimiz Sabahtan akşama günü tarar örerdik Ve kedileri ikimiz de severdik Senin ağzın tarçın kokardı benim karanfil Birbirine karışırdı soluklarımız Tek başınayız şimdi, şimdi ikimiz Ben de karanfil, sen de tarçın Kokusu kimsesiz Bir bulut geliyor üstüme yuvarlana yuvarlana kurşundan köpekler. Ben seni yalansız bahar gibi sevdim, sev adına yedim ilis beraberliğimiz sabahtan akşama günü tarar öreredik. Kedileri ikimiz de severdik Senin ağzın tarçın kopardı benim karanfil Birbirine karışırdı soluklarımız Tek başınayız şimdi, şimdi ikimiz Ben de karanfil, sen de tarçın Kokusu kimsesiz 1923 yılında, 94 yıl önce, bugün Ankara'da Cumhuriyet Takımı olarak anılan bir futbol kulübü kuruldu. Gençler Birliği. Uzun uzun tarihini anlatabilirim ama ben bir şey söylemeyeyim. Mikrofonu Gençler Birliği basın sözcüsü Hakan Kaynar'a uzatayım. O bizim için hikayeyi özetlesin. Gençler Birliği öğrencilerin kurduğu bir takım. 1923'te, 14 Mart'ta, Ankara Sultanisi Nam-ı Taş Mektep. Öğrencileri kendilerini futbol takımına, okulun futbol takımına almayan müdürlerine kızmışlar, içerlemişler, gitmiş kendi ebeveynlerine anlatmışlar. Biz şu kadar iyi futbolcuyuz, bu kadar güzel top oynuyoruz ama bu öğretmenimiz, müdürümüz bizi futbol takımına seçmedi. Çocuklardan birinin babası oğlunun bu içerlemesine kulak vermiş. Demiş ki haydi gidin kendinize bir takım kurun. Adı da gençler biliyor olsun, formalar da benden. Bunun üzerine gençler derler ki Karaoğlan çarşısına çıkmışlar ve o gün nedense sadece siyah ve kırmızı kumaşlar varmış dükkanlarda. Bu yüzden işte bugün rengimiz kırmızı kara. Bir başka rivayet, renklerimizi o bozkırın güzel çiçekleri gelinciklerden aldığımız hangisi olursa olsun bence ikisi de güzel hikaye renklerimiz de güzel hikayemizde de bir isyan var onun için bugün Ankara'dan herkese günaydın derken şunu tekrarlamak isterim kırmızı kara burası Ankara <Gülüyor> haber işte yine tüm gelişim kızıl siyah geçverimi ismi bile birliği yeni mahalle mamak şankaya bütün sokaklar yan yana otobüsçücik dikmeniyle hep beraber Ankara şanklılar craftların manzarata sisli yüvar gözetler köprü merkezi Ankara kalesi bazen üzür bazen sevindirir sonuçlar piste bu aşk kulüp batla sevgiriyle oturmak gibi saldıralım kuralım alalım verelim maçları hep fakat birlik olmamış saçma saksı anlamı ne Parlamış. I'm starting to hash to your back. Ezel'den dinlediğimiz şarkı programımızın son şarkısıydı. Bugün Ankara'dan çok söz ettim. Orada olanları, bizi Ankara'dan dinleyenleri selamlayarak bitireyim programı. deniz Murat Meriç. Barış dolu günler dileyerek ayrılıyorum huzurdan. Yarın aynı saatte yine buradayım. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç